ve hayrül hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'e ve kul bid'etin dalale ve kul dalaletin finnar Evet İmam Ennebi Ebuzekeriya Yahya rahimeullah'ın Riyadus Salihin adlı eserini hadis derlemesini okumaya içindeki hadisleri anlamaya devam ediyoruz. En son kalmış olduğumuz babu bab ihtimal el bize karşı yapılan, bize eziyet veren, yanlışlara karşı, kötülüklere karşı, tahammül, sabırlı olma. Tabi dünyevi şeylerden bahsediliyor burada. Bize birisi dünyevi konularda bir yanlış yapıyorsa, efdal olanın, güzel olanın sabırlı olarak karşılık verilmesi. Ancak Allah'ın, söz konusu Allah'ın dini ise, Allah'ın dininde bir hata yapılıyorsa, burada Müslümanın o münkeri ne yapması lazım? İnkar etmesi lazım. allah Teala'nın ve Resulü'nün ona meşru olarak göstermiş olduğu yollardan biriyle. Ya eliyle değiştirecek, ya diliyle değiştirecek, ya da kalbiyle ne yapacak ona? boz edecek. Ancak dünyevi meselelerde, dünyevi konularda, diyor ki ilim ehli, bir yanlış yapıldıysa, komşun sana sıkıntı veriyor, komşunla problemler yaşıyorsun, konu dünyevi konu, efdal olan, güzel olan nedir? Sabretmen. Ama senin sabrın bu insanın taşkınlığını ve azgınlığını da arttıracaksa diyorlar burada efdal olan güzel olan sabretmek değil. Orada ne yapman? Hakkını o adamdan alman, çekip alman yahutta gereken tedbirleri alman. Aleykümselam. Burada İmam-ı Allah bizlere daha önceki baplarda da zikrettiği iki ayet zikretmiş. Velkazimin el-gayz onlar kiinabarlar öfkelerini gömerler. Öfkelerini gizlerler. Çabuk öfkelenmezler. Daha önceki hadislerden de hatırlıyorsunuz. Aleyhissalatu vesselam'a gelip "Evsini ya Resulullah" diyen, bana vasiyette bulun, tavsiyede bulun diyen adama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? "La tagzab. La tagzab." Adam sürekli tekrarlıyor. Aleyhissalatu vesselam sürekli diyor ki "La tagzab." "Vel afine anin İşte bu Müminlerin takva sahibi olan insanların bir özelliği de nedir? Velâfînelnâs <gülüyor> affedicidirler. Affetmek üstün bir özellik arkadaşlar. Yani intikam alabiliyor bilecek güce sahip iken affetmek nedir? Bir kemal, bir e, olgunluk davranışıdır. Ama senin yani gücün yoksa, kudretin yoksa sayırsın adam sana bir Zulüm yapmış dünyevi olarak. Senin de o zulmünü, sana yapılan zulmü def etmeye gücün yok. Sen de affettim dersen bu affetme olmaz zaten. Bu nedir? Bu yani düşüklüktür, zayıflıktır, zafiyettir, acziyettir. Affetmek ne zaman olur? Senin ceza verebileceğin, verebilmeye gücün yetebileceğin halde ne yapıyorsun sen? Allah için affediyorsun. Wallahu <Sessizlik> yuhibbul muhsinin. Allah Teala ne Muhsinleri, iyilik sahiplerini sever. Yine allah Teala başka bir ayette diyor ki sabara صَبَرَ وَغَفَرَ Kim sabreder ve örterse, bağışlarsa, affederse اِنَّ ذَٰلِكَ lemin عَزْمِ umur İşte bu teşvik edilen önemli, azimetli işlerdendir. Tabi dediğimiz mesele dünyevi meselelerle alakalı. Yani ne yapacaksın sen? Dünyevi meselelerde sana yapılan bir yanlış varsa buna sabretmen, affetmen evladır. Ama dini meseleler var. Adam evine gelmiş... Evinde münker işlemek istiyor, münker işliyor, haram işliyor. Gelmiş sigara içiyor evinde. Gelmiş ee, Allah'ın yasakladığı bir şeyi uygulanmaya çalışıyor. Sen de burada ya işte hoşgörülü olmak lazım, affedici olmak lazım, göz yumalım diyemez. Az sonra hadisler gelecek. Peygamber aleyhisselatü vesselam evine giriyor. Ayşe Aleyhisselatü Vesselam'ın evine. Perde görüyor bir tane. Üzerinde resimler var. Ne yapıyor onu? İndiriyor aşağıya. Resimli olan taraflarını indiriyor aşağıya. Çünkü burada eliyle değiştirmeye sahip aleyhissalatü vesselam. Hem evinin reisi hem devletin reisi. Ama sen bir misafirliğe gittin. Evde münker olan şeyler var. Kalkıp bunu duvardan ne yapamazsın? Kaldıramasın. Sana düşmez. Çünkü sen o evin reisi değilsin. Sana düşen nedir orada? Hem bir marif yapmak. Nehi annin münker yapmak. Evet. Diyor ki ilk hadis İmam Nevi Rahimahullah burada bizlere Ebu Hureyre radiyallahu anhun'un rivayetini naklediyor. Diyor ki enne raculan kâle ya Rasûlallah. Bir adam geliyor aleyhissalâtu vesselâm'a diyor ki li qarabatan. benim bazı akrabalarım var. asiluhum ve onlara ziyarette bulunuyorum. Yardımda bulunuyorum. Arayıp hal hatırlarını soruyorum. Gidiyorum. Görüşüyorum. Onlar ise ne yapıyorlar? Bütün bağları kesiyorlar yani. Ne arıyorlar? Ne soruyorlar? ve uhsinu ileyhim ve yusîûne ileyye Onlara ihsanda bulunuyorum, iyilikte bulunuyorum. Onlar ise bana ne yapıyorlar karşı? Kötülükte bulunuyorlar, kötü davranıyorlar. Zaten arkadaşlar şey burada ortaya çıkıyor. Senin insanlara olan tavrın Allah için mi yoksa dünyalık bir şey için mi burada ortaya çıkıyor. Bakın. Yani eğer sen akrabanı ziyaret ediyorsun, onlara iyilikte bulunuyorsun. Veyahut da arkadaşlarına, kardeşlerine ihsanda bulunuyorsun. Onlar buna karşılık iyilikle değil de kötülükle davranıyorlarsa... Sen hemen desteğini, yardımını kesiyorsan bil ki sen onlara Allah için yardım etmemişsin. Allah için onları gözetip korumamışsın. Kendi nefsin için korumuşsun, gözetmişsin. Şayet Allah için, Allah için onlara iyilik ve ihsanda bulunuyorsan, onların sana yaptıkları kötülüklere karşı ne yapmaya devam edersin? iyilikte bulunmaya devam edersin. Aynı Ebu Bekir'in, <gülüyor> radıyallahu anh'un, un. değil mi? Zina zina değil ifk hadisesinde evet. olduğu gibi. Evet. Wa Onlara çok güzel davranıyorum yumuşak davranıyorum onlar ise hakkımda kaba konuşuyorlar bana kötü davranıyorlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam re in kunta Şayet sen dediğin gibi davranıyorsan dediğin gibi ise durum fakie annema tusifhumul melle. Onlara ne yapıyorsun? Yani bu yapmış olduğun iyilikle onların ağzına Kül, kor, sıcak kül ne yapıyorsun tıkıyorsun. Yani onları ne yapıyorsun mesuliyet bu, bu şekilde davranarak mesuliyet altında bırakıyorsun. Onlar maalesef seninle imtihan oluyorlar, seninle günaha giriyorlar, sorumluluk altına giriyorlar. diyor ki: akemin Allahı zahirun alehim madhum taala zalik. Bu şekilde davrandığın sürece, bu şekilde olduğun sürece bil ki Allah Teala tarafından, Allah Teala katından sana bir yardımcı na bulacaktır, gönderilecektir, onlara karşı sana yardım edecektir. Bu hadisi imam Müslim rivayet ediyor. Hatırlarsanız daha önce ne yapmıştı, bu konu ee, geçmişti. Subhanakallahumma, Bismillah, İshadeen Lillahillah, Anta Istaqfiru Kamaatubuleyk.